Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, geçtiğimiz hafta Kuzey Hindistan'da sıcaklıkların ani bir dalgayla 50 dereceyi geçmesi, su kıtlığı ve sıcak çarpması uyarılarının yapılmasına yol açtı. Meteoroloji dairesi 1-2 Haziran hafta sonunda çöl bölgesi olan Rajasthan'ın Churu şehrinde sıcaklıkların 50,6 dereceyi bulduğunu belirtti. Rajasthan bölgesinin tamamı birçok şehirde maksimum sıcaklıkların 47 dereceyi geçmesiyle şiddetli sıcağı maruz kaldı. Mayıs 2016'da ise Rajasthan'ın Palodi şehrinde en yüksek sıcaklıklar 51 derece olarak kaydedilmişti. Hindistan Meteoroloji Dairesi şiddetli sıcak hava dalgalarının bir hafta daha Rajasthan, Marahastra, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana ve Uttar Pradesh bölgelerinde devam edebileceğini söyledi. 200 milyon kişinin yaşadığı Kuzey Hindistan'da hali hazırda sıcak çarpması nedeniyle ölümlerin meydana geldiği belirtiliyor. Başkenti Yeni Delhi'de sıcaklıkların 46 dereceyi geçmesi nedeniyle şiddetli sıcaklık uyarısı olan kırmızı alarm verildi ve Yeni Delhi sakinlerine günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları önerildi. Daha yüksek rakımlı bir eyalet olan ve genellikle yüksek gelirlilerin sıcaktan kaçıp serinlemek amacıyla gitti Nimaşal Pradesh'te dahi sıcaklıklar 40 4,9 dereceyi buldu. Tamil Nadu eyaletinin başkenti olan Chennai ve diğer şehirlerinde göl ve nehirlerin kuruması su kıtlığı endişesini ortaya çıkardı. Hindistan'ın batısında yer alan Maharashtra eyaletinde çiftçiler susuz kalan ekinler ve hayvanlar için su bulmakta zorlandı. Aşırı sıcaklıklardan en çok etkilenen şehirlerden olan Bid'de yaşayan Rajesh Chandra Kant Su kaynakları ve nehirlerin kuruması nedeniyle civar kasabaların su tankerlerinden su almak zorundayız dedi. 7 kişilik bir ailesi olan çiftçi Ragunath Tonde ise çiftçiler çiftlik hayvanları için sadece 3 günde bir su alabiliyor. Bu bölge son 5 yıldır gitgide kötüleşen su kıtlığından muzdarip dedi. AFP'ye konuşan Tonde günlerce içecek su bulamıyoruz. Bütün köy 3 günde bir tankerle su alabiliyor. Yaşamlarımız ve geçim kaynaklarımız adına korkuyoruz dedi. Hindustan Times gazetesine göre bit halkının çoğu su kıtlığından dolayı çamaşırlarını yıkamayı bırakmak zorunda kaldı. Gandhinagar'daki Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden uzmanlar Hindistan'ın %40'dan fazlasının bu yıl kuraklıkla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Kür Kraliyet Botanik Bahçeleri ile Stockholm Üniversitesi'nin ortak araştırmasına göre 250 yıl içinde 571 bitki türü yok oldu. Araştırmacılar bu sayıların gerçekte çok daha yüksek olduğunu, bitkilerin neslinin beklenenin 500 kat daha hızlı tükendiğini söylüyor. BBC Türkçe'nin haberine göre araştırma ekibinden Dr. Aymar Nik Lugat'a insanlar da dahil olmak üzere milyonlarca diğer canlı yaşamlarını bitkilere borçlu. Bu ara araştırmalarla hangi bitkilerin nerelerde kaybedildiğini biliyor Ve başka organizmaları da hedef alacak şekilde koruma programlarımızı devreye sokabiliyoruz dedi. Stockholm Üniversitesi'nden Doktor Alice Humphreys de bu çalışma ile ilk defa hangi bitki türlerinin hangi bölgede yok olduğunun araştırıldığını ve değerlendirilmesinin yapıldığını aktardı. Araştırmacılar tahminlere değil gerçek verilere dayandığını söyledikleri raporlarında doğada yok olan bitki türlerinin sayısının nesli tükenen kuşlar, memeliler ve amfibilerin yani hem su hem karada yaşayan canlıların toplam sayısının İki katı olduğunu kaydetti. Tarım ve hayvancılık amaçlı olarak doğal yaşam alanlarının yok edilmesi bitki soykırımının bahşişe nedenleri arasında. Ağaç kesiminin en yaygın olduğu ve bitki çeşitliliği zengin olan tropikal adalarda kayıpların en çok görüldüğü yerler. Türkiye ve içinde bulunduğu bölgenin ekosistem bütünlüğü ile biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla 2023 yılına kadar korunan alanlar ülke yüz ölçümünün %17'sine Ulaştırılacağı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin birçok ülkeye göre çevre koruma ve korunan alanlar bağlamında verilen büyük emekler sayesinde önemli bir noktaya geldiğini öne sürdü. Kurum, taraf olduğumuz Barcelona Sözleşmesi ve bağlı protokolle 18 özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Bu temelde 2009-2014 yılları arasında küresel çevre fonu destekli Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi bakanlığımızca yürütüldü ve pek çok eylem planı, yönetim planı ve bölgesel politikalar geliştirilerek koruma-kullanma dengesine ilişkin Akdeniz Havzası'na özel bir korunan alanlar ağı oluşturuldu. Türkiye, dünyadaki 37 ayrı bitki coğrafyasından Avrupa, Sibirya, Akdeniz ve İran, Turan olmak üzere 3 farklı bitki coğrafyası bölgesinin kesişme noktasında. Dünyada biyolojik çeşitlik açısından zengin ve acil koruma altına alınması gereken 34 sıcak noktanın 3'ü, Kafkasya, Akdeniz, İran, Anadolu ve yine ülkemiz sınırları içerisinde bulunuyor. Bu özellikle Türkiye dünyada Güney Afrika ve Çin ile birlikte üç sıcak nokta barındıran üç ülkeden birisi. Ülkemizin yaklaşık %9'u korunan alan statüsünde. Bakanlığımız her yıl korunan alanlarını %20 arttırarak 2023 yılı itibariyle korunan alanları Ülke yüz ölçümünün %17'sine ulaştırmayı hedeflemekte dedi. Bakanlığın Türkiye ve içinde bulunduğu bölgedeki korunan alanların kapasitesini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla bir dizi edemde bulunacağını ifade eden kurum sözlerini şöyle sürdürdü. Bölgesel desteklerden ve işbirliğinden yararlanmak amacıyla Avrupa Birliği entegrasyonu öncesi yatırım fonları, korunan alanlar, iklim değişikliği ve ekosistem temelli planlama çerçevesinde projeler hazırlandı ve karşılıklı değerlendirme sürecine geçildi. Kentlerin içerisinde ve periferinde yer alan korunan alanların sayılarının artırılması, niteliklerinin iyileştirilmesi, yerleşim alanlarının iklime karşı dirençli yaşam ortamları sağlamaları açısından önemli. Kentsel ısı adalarının da etkileri bu yöntemlerle azaltılabilir, dedi. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği